Evet e, Ali Hoşafçı'nın yazmış olduğu tevessül, teberrük ve istihase konularını e, içeren Selefilere Reddiye ismi ile yayınladığı tasavvufçular ve Selefilerin görüşleri ismi ile yayınladığı kitabına Orhan Kurugöllü hocanın yapmış olduğu reddiyeyi burada nakledeceğiz inşallah birçok konu işledik bununla ilgili ee, ancak yani e, sanıyorum 30'a yaklaştı yaptığımız derslerin sayısı bununla ilgili biz hala e, gayri meşrute ve süllere yol göstermeye çalışan istigaseye yol göstermeye çalışan hoşafçıdan herhangi bir salih sahih delil bulamadık <gülüyor> bakalım Bugünkü dersimizde bunu bulur muyuz bilmiyorum. E, hoşafçının usulü dikkate alındığında bu zor gibi görünüyor ama e, yine de biz bunu hep beraber göreceğiz. i̇mam Şafii'nin, Ebu Hanife'nin kabriyle tevessül ettiği haberi Hoşafçı kitabının 98. sayfasında diyor ki İbni Hacer parantez içerisinde ölümü 852-1448 demiş. Bunu özellikle söylüyorum. Dikkat ediniz. Yani hicri olarak 852 İbni Hacer diyor parantez içerisinde onun ölüm tarihini söylüyor. Burada da e, burada da Ölüm tarihi Hicri 852 Miladi 1448 Olarak ifade edip Parantezi kapatmış El hayratul Hisan fi bil İmam Hanifetin Numan adlı kitabının 25. faslında İmam-ı Şafii Bağdat'ta Ebu Hanife'nin kabrine gelip Onunla Allah'a Tevessülde bulunurdu Diyor Ey, yani diyor ki İbni Hacer İbni Hacer, ölüm tarihini de ifade ederek El-khayratul hisan fi menakibil imam hanifetin numan adlı kitabının 25. faslında İmam-ı Şafi Bağdat'ta Ebu Hanife'nin kabirine gelip onunla Allah'a tevessülde bulunurdu, diyor. Ve burada Hoşafçı'nın söylediği Hoşafçı'dan kitabından aldığımız metin bitiyor ve cevap veriyoruz. İbni Hacer diye itlak edildiğinde akla ilk gelen ismin Askalani olduğu malumdur. Yani biz İbni Hacer dendiğinde ilk aklımıza gelen İbni Hacer en Askalani'dir. İyi ihtimale göre Hoşafçı Askalani ile Heytemi arasındaki farkı bilmemektedir. Zira ismi geçen kitap, heytemiye parantez içindeki ölüm tarihi ise Askaleni'ye aittir. Dikkat ediniz. Demin İbni Hacer'i söylüyor, ölüm tarihini de hicri olarak 852 diye ifade ediyor. ifade ediyor. <gülüyor> Ve arkasından El hayratul hisan fi menakibil iman hanife, hanifetin numan adlı kitaptan bahsediyor. Ve burada bizim aklımıza gelen ilk isim i̇bn Hacer-i Eskalani'dir. Bununla beraber e, iyi ihtimale göre hoşafçı Askalani ile Heytemi arasındaki farkı bilmemektedir. İsmi geçen kitap Heytemiye parantez içindeki ölüm tarihi ise Askalaniye aittir. Yani ölüm tarihi gerçekten i̇bn Hacer-i e Askalaniye ait ancak kitabın kendisi Askalaniye ait değil Heytemiye aittir. Dolayısıyla o Askalani ile Heytemi'nin arasındaki farkı bilmemiş olacak ki ya da bilmiyor olmalı ki e, bu şekilde bir ifade kullanmış. Bu iyi ihtimaldi. Bir de kötü ihtimali var bunun. O da e, i̇bn Hacer diye ıtlak edip parantez içine Askalani'nin ölüm tarihini yazan Hoşafçı, Heytemi'yi Askalani olarak gösterip okuyucuyu aldatmaya çalışmaktadır. Hoşafçı'nın dediği gibi zikri geçen kitabın 25. faslında değilse de 35. faslında Heytemi'nin de söylediği gibi bu haberi el Bağdadi tarihinde nakletmektedir. Yani demin yukarıda ifade ettiğimiz metinde geçen İmam Şafii Rahimahullah İmam abu Hanife'nin kabrine gelip onunla Allah'a tevesülde bulunurmuş. Yani yer olarak fasıl anlamında yine burada bir hatası var hoşafçının ancak biz diyoruz ki bu bu söylediğiniz e, kitabın 25. faslında değil ancak 35. faslında Heytemi'nin de ifade ettiği gibi haberi Hatibel Bağdadi tarihinde nakletmektedir. Tarihul Bağdat isimli eserinde bu olay geçmektedir. Ey İmam Şafii İmam Ebu Hanife'nin kabrine gelip onunla Allah'a Tevessülde bulunurmuş haber bu. Hoşafçı bir başkasından bulamadığı ve bulamayacağı için, bir başkasından bulamadığı ve bulamayacağı için, haberin isnadının sıhhatini aynı sayfada Kevseri'den, nakletmektedir. Yani, hoşafçı bir başka yerden kaynak bulamayacağı için, isnadının sıhhatini de, aynı sayfada, Kevseri'den, nakletmiştir. Ahmet Gumari'nin söylediğine göre, Ebu Hanife, mevzu bahis olunca, Ebu Hanife mevzu bahis olunca, aşırıya gitmiş bütün bidatçılar gibi, sanki idrakini, ilmini, aklını, görgüsünü, dinini ve imanını kaybeden Kevseri'nin uydurma olduğunu anlamak için ilim talebesi bile olmaya gerek olmayan Ebu Hanife, ümmetimin siracıdır uydurma hadisini takviye etme gayretleri zaten bilinmektedir. Bu söylediğiniz ifade, bu ifade Ahmet Gumari'nin,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 Uydurma olduğunu anlamak için ilim talebesi bile olmaya gerek olmayan Ebu Hanife ümmetinin siracıdır. Dikkat ediniz. Yani uydurma olduğu gün gibi belli olan bunu anlamak için e, ilim talebesi bile olmaya gerek e, bırakmayan bu haberi bu uydurma e, hadisi takviye ol etme gayretini de gösterdiği yani Kevser'in bunu yaptığı bilinmektedir. Kevseri bu haberle alakalı iki ibaresinden birinde bu senedin ricalinin tamamı Hatip indinde mevsuktur derken, diğerinde daha da aşırıya gidip bu haberin hatibin tarihinin başlarında sahih bir senetle zikredildiğini söylemektedir. Dikkat ediniz, yani Kevseri, bu uydurma haberi, bu uydurma hadisi getirdikten sonra, bu haberle alakalı iki ibaresinden birinde, bu senedin ricalinin tamamı Hatip indinde mevsuktur. Yani Tarihul Baradın Müellifi Hatib el Baradat için diyor ki, tevseri, bu haberle, bu senedin ricalinin tamamı Hatip indinde mevsuktur. Ey yani sikadırlar diyor. Diğerinde ise diyor ki, Hatib'in tarihinin başlarında sahibi bir senetle zikredildiğini söylemektedir. Kevseri'nin Makalat isimli kitabında bunu böyle söylediği yine Kevseri'nin Tanit isimli kitabında geçmektedir. Demin Rumari'nin söylediklerini de ifade ettik ve biz Kevseri'nin söz konusu Ebu Hanife olunca neler yaptığını veya uydurmalara sarıldığını ifade ettik. Ahmet Ahmed El Gumari Selefi veya Vahabi değil Kevseri gibi bir halefidir. Dikkat ediniz Ahmet El Gumari Selefi veya Vahabi değil bunu tabi ünlem işaretiyle ifade ediyoruz. Kevseri gibi bir halefidir. Yani onun haleflerindendir. Elbaniye ve Selefilere olan düşmanlığı herkesçe malumdur. Ahmet El Gumari'nin Tabi e, maalesef Kevseri'nin de. Onun bu sözleri Kevseri'nin gerçek yüzünü bilmeyenlere aşırı ve mübalağalı gelebilir. Kevseri'nin kendince Ebu Hanife ve mezhebini müdafaa si e, Sikarabilere, hadis hafızlarına, imamlara hatta sahabeye söylediği sözler yanında Gumari'nin bu ithamı hasis bile kalır. İlgilenenler muallimi Yemeni'nin tenkiline bakabilirler. Yani Ahmed el-Gumari tanımak isteyenler onun nasıl da Kevseri'nin kalefi olduğunu, Elbaniye ve Selefe, Selefilere olan düşmanlığı ve bununla beraber eee Sikaravilere, hadis hafızlarına, imamlara hatta sahabeye bunu bunu yaparken de kendince Ebu Hanife ve mezhebini müdafaa etmeye çalışmaktadır. Ee, konu kaynağımız olan İmam Şafii rahimahullah'ım İmam Ebu Hanife'nin kabrine gelip onun kabriyle tevesülde bulunması onunla tevessülde bulunması ile ilgili haberle alakalı olarak haberin ravilerinden Ömer bin İshak ve Ali bin maymunu bin Meymunu Hadib'in nerede ve nasıl tevsik edildiği bilinmemektedir. Şimdi Zaydel Kemsiri onun efendim Hadib, e, Hadib el Barda dilin onu e, tevsik ettiğini yani sika gördüğünü söylemekte ravilerini ancak bunu nerede yaptığı bilinmemektedir. Kaldı ki Ömer bin İshak kaldı ki Ömer bin İshak rical kitaplarında adı dahi geçmeyen tanınmamış birisidir. Elbani bunu silsilatü ehadisü daifada ifade etmiştir. Şeyh Ali bin Meymunun kim olduğu ise belli değildir. Eğer rakki ise onu Şafi'den onun Şafii'den rivayeti olduğu bilinmemektedir. İbni Hacer, tevalit Tesiste bu konudaki bütün gayretlerine rağmen Ali bin Meymun'dan bahsetmemektedir. Eğer medeni ise Zehebi onun hakkında uydurma hadisler rivayet eder demektedir. Mizan'da bunu ifade ediyor İmam-ı Ravilerden Mükrem bin Ahmet'in Ebu Hanife'nin faziletlerine dair bir çalışması olduğu bilinmektedir. Bu haberin de oradan aktarıldığı kuvvetle muhteme muhtemeldir. Ravilerden Mükrem bin Ahmet'in Ebu Hanife'nin faziletlerine dair bir çalışması olduğu bilinmektedir. Yani ismi geçen bu Mükrem bin Ahmet'in Ebu Hanife'nin faziletlerine dair çalışması olduğu bilinen bir şey, bu haberin oradan aktarıldığı kuvvetle muhtemeldir. Yine, Hatib'in aktardığına göre, Darakutni'ye bu çalışma sorulduğu zaman, uydurmadır, hepsi yalandır demiştir. Yani, Hatip El-Bagdadi'nin aktardığı, i̇mam Şafii'nin, İmam Ebu Hanife'nin, kabrine gelip onunla Allah'a tevessülde bulunması haberini Darakutni'ye ulaştığı zaman ona sorulduğu zaman o demiştir ki uydurmadır ve hepsi yalandır. Hali bu olan isnadın ricalinin tamamının hatip indinde mevsuk olduğu iddiası bile ispatlanamazken bir de Haberin sahih bir senetle olduğunu söylemek ancak Kevseri gibi sabıkalı birisinin yapacağı bir iştir. Onun bu iddiasının ciddiye alınacak bir tarafı yoktur. Yani dikkat ediniz az önce bununla ilgili Zahid ee, el Kevseri'nin ricalinin tamamının hadip indinde mevsuk olduğunu iddia ediyordu ve haberin sahi bir senetle olduğunu ifade ediyordu. Ancak bunun hiç de böyle olmadığı görülmektedir. Bu iddianın ciddiye alınacak bir tarafı yoktur. Delil olarak böyle bir senetle ortaya konulan bu haber hevasından hiçbir şey söylemeyen, dikkat ediniz lütfen, delil olarak böyle bir senetle ortaya konulan bu haber hevasından hiçbir şey söylemeyen her sözü ve fiili hüccet olan Nebi ve Vesselam'dan aktarılsa bile delil olamayacakken söz konusu fiil bir başkasınınken nasıl delil olabilir? Yani gerçekten Nebi ve Selam'in, çünkü Allah Azze ve Celle diyor ki وَمَا يَنْكِفِ عَنِ الْهَوَى اِنْ هُوَ اِلَّا وَحْيٌ وَحَا o hevadan konuşmaz, onun konuştuğu vahiden başkası değildir buyuruyor Allah-u Subhanehu ve Teala Nebi Aleyhisselatü Vesselam ile ilgili. Her sözü bizler için hüccet, her fiili bizler için hüccet olan Nebi Aleyhisselatü Vesselam'dan böyle bir haber aktarılsa, o bile delil olamayacakken yani bir başkasının kabrine gidip onunla tevessülde bulunması, Nebi ve Vesselam'dan bize aktarılacak olsa, o bile delil olamayacakken, söz konusu fiil, bir başkasınınken nasıl delil olabilir? Yani biz bunu nasıl delil, olabil, delil olarak alabiliriz? Zaten e, isnadını, veravilerini ifade ettik. Demin onların durumlarını ortaya koyduk. Aynı Darakutli'nin dediği gibi uydurmadır, hepsi yalandır demesi gibi. Haberin yalan olduğunun diğer emareleri de metninde geçmektedir. Haberin yalan olduğu emareleri de metnin kendisinde geçmektedir. İddia edilen habere göre Şafii bu ziyaret ve tevessülü hem de her gün yaptığını söylemektedir. Yani bu az önce dediğimiz İmam Şafii Rahimahullah, İmam Ebu Hanife Rahimahullah'ın kabrine gidip onunla tevesülde bulunması hikayesi metinde bunu her gün yaptığı ifade edilmektedir. Yani i̇mam İmam, İmam Şafii her gün İmam-ı Hanife'nin kabrine gider onunla tevessülde bulunurmuş. Bu şekilde geçmekte. i̇mam Şafi Şafii Hicaz'da, Yemen'de, Şam'da, Irak'ta ve Mısır'da İmam bu Hanife'den daha faziletli olan Enbiya'nın, sahabenin ve tabi'nin kabirlerini gördüğü ve oralarda böyle bir tevessülde bulunmadığı halde Ebu Hanife'nin kabrine hem de her gün gelerek tevessül yapması pek inandırıcı görünmemektedir. Yani İmam-ı Şafi'nin İmam-ı Şafi'yi rahimahullah kabirle tevessülde bulunacak, bunun için her gün İmam Ebu Hanife'nin kabrine gelecek öyle mi? Eğer İmam-ı Şafi bu anlayışta birisi ise o zaman Hicaz'da, Yemen'de, Şam'da, Irak'ta, Mısır'da ve birçok yerde İmam Ebu Hanife'den daha faziletli olan Enbiya'nın, sahabenin ve tabiinin kabirlerine gidip onlarla tevessülde bulunabilirdi. Ancak İmam-ı Şafi Rahimahullah'ın Böyle bir şey yaptığına dair en ufak bir haber söz konusu değildir. Ebu Hanife'nin Allah ona rahmet etsin kendi öğrencileri İmam Ebu Hanife'nin bizzat kendi öğrencileri İmam Muhammed Ebu Yusuf, Zufer ve diğerleri kendi hocalarının kabrinde böyle bir tevesülde bulunmazlarken, hocalarının kabrindeki bu faziletlerin onlara gizli kalıp, bunun farkına varanın Şafii olması da hiç inandırıcı gelmemektedir. Yani İmam-ı Şafii sözde İmam-ı Hanife'nin kabrindeki bu fazileti görmüş, ancak onun talebeleri olan, onun dizinin dibinde yetişmiş olan, İmam Muhammed ile Ebu Yusuf, Züfer ve diğerlerinin ise onun kabrine gidip tevessülde bulunmaması garip bir şeydir. Ve bu da inandırıcı gelmemektedir. Dahası Şafii Bağdat'a geldiğinde yanlarında dua kastedilen türbeler zaten henüz mevcut değildir. Yani i̇mam Şafii Bağdat'a geldiği zaman böyle bugünkü şekliyle bildiğimiz kabirlerin yanına gidip dua etmek, kabirlerde tevessülde bulunmak gibi bir anlayış bile söz konusu değildi. Böylesi bir uygulama Şafii zamanında daha bilinmemektedir. İbn-i Teymiye İktidar, e, isimli eserde bunu ifade etmekte. Yani i̇mam Şafii Bağdat'a geldiğinde bugün gördüğümüz şekliyle yani bu bid'atların olmadığını söylemekteyiz. Ve bununla beraber böyle kabirlerden medet ummak, oralara gelip dua etme anlayışı İmam-ı Şafii zamanında söz konusu değildi. Yani kimse yapmıyordu bunu İmam-ı Şafii yapıyordu. Allah emanet İmam Şafii'nin rahim Allah kabirlerde namaz kılmayla alakalı mezhebi ve fetvası malumken, insanlara bunun çirkin ve kötü olduğunu söyledikten sonra bu fiili kendisinin mi işlediği iddia edilmeye çalışılıyor. Allah Akbar. Yani İmam Şafii kabirlerde namaz kılmakla ilgili kendisinin mezhebinin fetvası malumken, insanlara bunun çirkin ve kötü olduğunu söyledikten sonra bu fiili kendisinin işlediği mi söylenmek isteniyor? İmam-ı Şafii'nin bununla ilgili fetvası El-Um isimli eserindedir. Tabi söylediğimiz bu haber zaten uydurma olduğunu ifade ettik ve bununla beraber maalesef kendisiyle ihticaç edilecek yani e, gayri meşru tevessule e, yol arayan ve bunu meşru imiş gibi göstermeye çalışan e, Ali Hoşafçı'nın özellikle kimlerden beslendiğini de ifade ederek Ahmet El Gumari'den tutun. Zahid el-Kevseri tutun ve kendisi de dahil bu anlamda bu anlamda aynı örümcek ipliği gibi zayıf şeylere sarıldıklarını bunların hem akla hem de nakle aslında uygun düşmediğini ortaya koyduk. Dolayısıyla İmam Şafii'nin eee İmam Hanife'nin kabrine her gün gelip orada onunla tevessül etmesi haberinin yalan olduğu bu şekliyle ortaya konmuş oldu. Şimdi bir de Ali Hoşafçının meşru yardımlaşmayla delil getirmesi, onun meşru yardımlaşmayı delil olarak getirmesini inceleyelim. Kitabının 272. sayfasında diyor ki, ondan okuyorum, oradan bir metin okuyacağım. Allah İnsanların birbirine yardım etmesine izin vermiş, ihtiyacı için yardım isteyen kişiye icabet edip yardım etmeyi emretmiştir. Sıkıntıda olanın sıkıntısının giderilmesi, muhtaç ve zorda olana yardım edilmesi gerektiğiyle alakalı birçok hadisi şerif varid olmuştur. Demekte. Evet. E, hoşafçı diyor ki Allah insanların birbirine yardım etmesine izin vermiş Yani biz birbirimize yardımcı olacağız e, İhtiyacı için yardım isteyen kişiye icabet edip Yani yardım çağrısına icabet edip Yardım etmeyi emretmiş Sıkıntıda olanın sıkıntısının giderilmesi Muhtaç ve zorda olana yardım edilmesi gerektiğiyle alakalı Birçok hadis-i şerif varid olmuştur Ve burada sözü bitirmekte Hoşafçı. Biz de ona cevap verelim. Ölülerden ve uzakta olan zelilerden medet istenebileceğini ispatlamaya çalışan Hoşafçı'nın bu sözlerinin Nizam mahallinden nedenli uzak olduğu ortadadır. Hayatta olan ve hazır bulunan kimseden gücünün yeteceği bir konuda yardım istemenin caiz olduğu, zaten kimse tarafından inkar edilen bir mesele değildir. Şimdi hoşafçı meşru olan bir yardımlaşma şeklini ifade ediyor, bunu ortaya koyuyor, delilmiş gibi göstermeye çalışıyor, sonra da gayri meşru e, niyetine bir yol arıyor ve e, uzakta olan, yakında olmayan kimselerden yardım istenmesinin meşru olacağını e, ifade etmeye çalışmakta. Gerçekten yani biz de bu konuda hiçbir itirazımız yoktur. Doğrudur. İnsanlar birbirleriyle yardımlaşmalıdır. Özellikle Müslümanlar birbirleriyle yardımlaşmalıdır. İhtiyaç sahibinin ihtiyacı giderilmelidir. Sıkıntı sahibinin sıkıntısı giderilmelidir. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve Müslümanları bir e, bir bedenin bir vücudun azalarına benzetmektedir. Ve o, o vücudun herhangi bir yeri ağrırsa, yani o azalardan herhangi birisi ağrırsa, bütün vücut nasıl rahatsız olacaksa, işte müminlerin bir vücut olduğunu ifade etmektedir. Ve dolayısıyla Allah subhanehu ve ta'ala Subh ve ta'a ve ta venu halel birri ve takva, iyilik ve takvada yardımlaşın diye emretmekte. Dolayısıyla bu hem maddi yardım hem manevi yardım yani insanlar neye ihtiyaç duyuyorsa bu yardımlaşma meşrudur. Ancak, ancak, burada buna itiraz eden yoktur. Ancak hoşafçının yapmaya çalıştığı, ölülerden ve uzakta olan velilerden medet ispe, istenebileceğini ispatlamaya çalışırken, sarf ettiği bu sözlerin aslında nizam halinden nedenle uzak olduğunu ortaya koyar yani aynı şu an siz beni uzak yerlerden dinliyorsunuz ben size diyorum ki çok basit bir şeyi bile yanımda olmayan sizden ya bana bir bardak su verin veya bana şu masayı kaldırmaya yardım ediniz gibi söylemlerim ne kadar meşru, meşru değilse bu yardım istemeyle yani şu an hoşafçının dediği gibi Allah insanların birbirine yardım istemesine izin vermiş ihtiyacı için yardım isteyen kişiye icabet edip yardım etmeyi emretmiştir. Ben şimdi buradan sesleniyorum. Ses kaydımı duyanlar bana yardım etsinler. Nasıl yardım edecekler bana? Yani şu an için efendime söyleyeyim. Yani benim çok basit bir şeye ihtiyacım var. Yanımdaki kitabın oradan kaldırılıp bir başka yere konmasına ihtiyacı var. Onun için de ben birinizden yardım istiyorum. Bunu yapabilir misiniz? Veya benim bunu istemem meşru mudur veya hut efendim e, veya hut e, kendisinin dediği gibi Allah insanların birbirine yardım etmesini emretmiştir deyip de bu yardımı yanında olmayan yani mekan birliği olmayan mekan birliği olmayan canlılardan hele hele ölmüşlerden istemek gibi bir manaya yormak ne kadar doğru bir anlayış olur yani mekan birliğimiz yok yani sizle aynı mekanı paylaşmıyoruz ama ben buradan diyorum ki ya falan bana yardım et bu hayatta olsun veya olmasın hele hele bir de ölmüş olduğunu düşünün buna benzer yani ikisi arasında herhangi ikisinin arasında herhangi bir fark söz konusu değildir ancak bu birbirinizle yardımlaşınız sözü Kur'an ve sünnet bunu emretmektedir deyip bunu uzakta olan ölmüş olan velilerden veya birilerinden e, birilerinden e, yardımda bulunmak onlardan medet istemek manasına hamletmeye çalışması gerçekten akılla da bağdaşmamaktadır. Yine Ali Hoşafçı diyor ki sayfa 273'te Diyor ki sahabe ikram, kiram peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemden şefaat diler, hastalık, bela, borç gibi aciz oldukları herhangi bir durumda ona hallerini anlatır, sıkıntılar için ona müracaat eder, ondan yardım isterlerdi.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 Sıkıntılar için, için ona müracaat eder, ondan yardım isterlerdi. Burada bitiyor onun sözleri. Yani o diyor ki, bizim sahabemiz diyor, Rasulü ve Vesselam'dan şefaat isterlerdi, hastalandığında yanına giderlerdi, bela, borç gibi aciz oldukları herhangi bir durumda ona hallerini anlatır, yardım isterlerdi, sıkıntıları için ona müracaat eder. Ve kendisinden yardım isterlerdi diyor Hoşafçı. Cevap verelim. Hoşafçı'nın bütün bu anlattıkları konudan uzak meselelerdir. Onun ispat etmesi gerektiği halde beceremediği şey sahabenin bütün bu söylenilenleri Nebi Aleyhisselatü Vesselam'ın vefatından sonra da yapıyor olduklarını ortaya koymaktır ancak o buna dair tek bir sahih nakil getirememiştir. Ömrünün sonuna kadar da uğraşsa asla getiremez. Dikkat ediniz, aslında aslında söylediği şeyler bizler için delil teşkil etmektedir. Hoşafçı diyor ki sahabe giderdi Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme sıkıntılarını anlatır, ondan yardım isterlerdi. Hastaysa efendim hastalığını dile getirir, sıkıntısını dile getirir, borçluysa bunu dile getirir, efendim bir belaya uğramışsa bunu dile getirir ve Allah Resulü yardım isterlerdi. Biz de diyoruz ki ahsent, hoşafçı gibi birisine diyoruz ki evet sen doğru söylüyorsun. Sahabe bunu Resulullah Aleyhisselatü Vesselam hayatta iken yapıyordu. Yani Allah Resulü Sallallahu o hayatta iken gidip Ondan yardım istiyorlardı. Ey onun duasıyla ve onun nebi, nebi olması onun duasının makbul olacağını bildikleri için ona gidip durumlarını arz ediyorlardı. Ancak işin garip tarafı hoşafçı bu metni bu sözleri ifade ettikten sonra aslında neyi ispatlamaya çalışıyor biliyor musunuz? Ölmüş olan kimselerden embiya olsun, evliya olsun, bu kişilerle tevessül yapılacağına de delil getirmeye çalışıyor veya onlardan yardım isteneceği, istigase yapılacağını aslında dile getirmeye çalışıyor. Gerçekten yani Subhanallah bence o kendi kitabını okuyup kendi kendine reddiye yazması gerekirdi. Kendi kendine hem nakille hem akılla kendi kendine reddiye yazması gerekirdi. Bizim ondan istediğimiz bizim ondan istediğimiz sadece Resulullah Aleyhissalatu vesselam'ın vefatından sonra sahabeden herhangi bir kimsenin Resulullah Aleyhissalatu vesselam'ın kabrine gidip onunla tevessül ettiği ile ilgili sahih bir nakil getirmesidir o bunu yapamamıştır ve ömrünün sonuna kadar uğraşsa yapamayacaktır. Ve yine bakınız Hoşafçı ile ne yapıyor? Nasıl bir aldatma yoluna gidiyor? Deminkilerde gördüğümüz gibi Nebi Aleyhissalatu vesselam'ın mucizeleriyle delil getirmeye çalışıyor. Nebi Aleyhisselam'ın mucizeleriyle delil getirmeye çalışıyor. Sayfa 273'te ve sayfa 105'te diyor ki, "Kata'de iyileşmek için peygamberimizden yardım istiyor." başlığı altında harde e, yani savaşta gözünden yara alan Katade'nin Nebi Aleyhisselatü Vesselam'e geldiğini, onun da elini Katade'nin gözüne koyup sıvazladıktan sonra gözünün iyileştiğini aktarmaktadır. Yani eee bir başlık atıyor hoşafçı şafçı. Başlık şu. Katade iyileşmek için peygamberimizden yardım istiyor. Başlık bu. Başlık bu. Katade iyileşmek için peygamberimizden yardım istiyor. Ve olayı şöyle anlatıyor. Harpte gözünden yara alan Katade'nin Nebi Aleyhisselatü gelip eee Gözünün geldiğini, onun da elini katadenin gözüne koyup sıvazladıktan sonra gözünün iyileştiğini aktarıyor. Rivayetin sıhhati bir tarafa, rivayetin sıhhati bir tarafa anlatılan hadisenin konumuz olan ölülerden veya uzaktaki kimselerden yardım, medet dilenmesiyle yakından veya uzaktan bir ilgisi yoktur. Rivayet ancak Nebi Aleyhisselatü Vesselam'ın mucizelerine örnek olabilir. Ayrıca Hoşafçı'nın kıssaya koyduğu başlıktan anlaşıldığı gibi, kata de gözünün iyileşmesi için yardım istemeye değil, yine kıssayı onun aktardığı şekliyle gözünü çıkarıp atmak için izin istemeye gelmiştir. Yani şeyin aktardığı gibi, Hoşafçı'nın aktardığı gibi, Gözü için şifa dilemeye değil, aksine o gözünü çıkartıp atmak için Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'dan izin istemeye gelmiştir. Ve bu haber, bu rivayet ancak Nebi Aleyhisselatü Vesselam'ın mucizelerine örnek olabilir. Onun kabrinden ya da Resulullah Aleyhisselatü Vesselam vefatından sonra ondan yardım istemekle ilgili ee, delil olamaz. Sayfa 274'te de şöyle diyor Hoşafçı. Muaf yani mazlum nicebeli kastediyor. Muaf peygamberimizden kolunun muaf peygamberimizden kolunun iyileşmesini istiyor. Başlığı altında savaşta kolu kopan Muaz'un kopan koluyla beraber Nebi Aleyhisselatü geldiğini, onun da kopan kolu tükürüğüyle yapıştırdığını aktarmaktadır. Yani o yine bir başlık atıyor. Dikkat ediniz. Bu başlıklar öyle bir atılıyor ki, yani bakınız falanca sahabe şöyle yara aldı da Resulullah'a gitti. Aleyhisselatü Vesselam'den yardım istedi. Falanca sahabe şu şekilde yara aldı. Nebi Aleyhisselatü gitti ve yardım istedi. İşte size katade örneği, işte size muad örneği, diyerek işte bakınız onlar nasıl Nebi'den yardım istedilerse siz de ölmüş kimselerden veyahut şeyhlerinizden, üstatlarınızdan medet umar, medet umup yardım isteyebilirsinize getirmeye çalışıyor ve bunları başlık olarak atıyor. Yani e, aktaracağı haberi başlık olarak atıyor. İşte Muaz'un eee de iyileşmek için peygamberimizden yardım istiyor diye bir başlık. Muaz peygamberimizden kolunun iyileşmesini istiyor diye bir başlık ve kopan kolu için bu başlık altında diyor ki savaşta kolu kopan Muadın kopan koluyla beraber Nebi Aleyhisselatü gelip onun da kopan kolu tükürüğüyle yapıştırdığını aktarıyor. Bu rivayette anlatılan şeyin de Katade'nin yaşadığından bir farkı yoktur. Hadisenin sahih olduğu takdirde ifade edeceği tek şey, sahih olduğu takdirde ifade edeceği tek şey, Nebi Aleyhisselatü Vesselam'ın tükürüğünün bereketiyle bir mucizenin gerçekleştiğidir. Ölülerden veya uzaktakilerden medet istemenin şirk olmadığı değil. Yani şimdi siz bu olaydan nasıl ölülerden ve uzakta olan kimselerden medet istemeye delil bulabiliyorsunuz? Nasıl delil bulabiliyorsunuz? Nasıl böyle bir şeyi delil getirebiliyorsunuz? Ayrıca Muaz da başlık, başlıkta anlattığı gibi Nebi Aleyhisselatü Vesselam'den kopan kolun iyileşmesini istemiş değildir. Hoşapçı'nın aktardığı kıssaya göre Muaz'ın yaptığı şey sadece kopan koluyla beraber Nebi Aleyhisselatü Vesselam'ın yanına gelmektir. Yani o kolu kopmuş kolunu alıp Nebi Aleyhisselatü Vesselam'ın yanına geliyor. O ise o ise e, kolunun iyileşmesi için Nebi Aleyhisselatü Vesselam'a e geldiği şeklinde aktarmaktadır. Ve yine sayfa 274'te diyor ki ve yine daha önce 105'te de bunu söylemişti. Ebu Hureyre unutkanlığını Peygamberimize şikayet ediyor. Dikkat ediniz bunu da başlık olarak atmış yine hoşafçı. Ebu Hureyre unutkanlığını peygamberimize şikayet ediyor. Başlığı altında Ebu Hureyre'nin duyduğu hadisleri unutmak istemediğini söylemesi üzerine Nebi Aleyhisselatü Vesselam'ın ona ridasını yere sermesini söyleyip elleriyle havada bir şey avuçlar gibi yaptıktan sonra ridasını tekrar giymesini emrettiğini Ebu Hureyre'nin bundan sonra hiçbir şeyi unutmadığını aktarmaktadır. Herkes tarafından, yani biz şimdi bunu ifade ediyoruz, bu haberi aktardıktan sonra, herkes tarafından açıkça görüldüğü gibi, bu rivayet ile öncekiler arasında herhangi bir fark yoktur. Onlar gibi bu da Nebi Aleyhisselatü Vesselam'ın mucizelerine birer örnektir. Yani gerçekten gerek Katade'nin haberi, gerek Muad'ın haberi, gerek Ebu Hureyre'nin bu unutmasıyla ilgili haberi ya da hadisleri unutmak istememesiyle ilgili haberlerde lütfen dikkat ediniz. Ashab kime gidiyor? Onları ashab yapan kişiye gidiyorlar. Ey Nebi Aleyhisselatü Vesselam'e gidiyorlar. Hayatta olan Nebi Aleyhisselatü Vesselam'e hallerini arz ediyorlar, durumlarını arz ediyorlar. Ve diyorlar ki mesela ey Allah Resulüsül Salatü Vesselam ben diyor duyduğum hadisleri unutmak istemiyorum. Ey Vesselam ona şu şu şöyle, şöyle şöyle şöyle yap diyor ve böylelikle mucizesini gösteriyor. Aynı Katade'de ve Muar'da ve diğerlerinde olduğu gibi. Niçin bu kadar başlık atan? Resulullah'tan şöyle yardım istedi, böyle yardım istedi diye başlık atan aleyhissalatü vesselam, başlık atan hoşafçı bize bir tek delil getirmiyor ki, işte bu sahabe, Resulullah aleyhissalatü hayatta iken, hallerini kendisine arz ettikleri bu sahabe, Nebi vefat ettikten sonra niçin hiçbirisi gidip onun kabrine aynı talepte bulunmadı? Ey acıktıklarında, ey kıtlığa düştüklerinde, ey hastalandıklarında, Ey efendim herhangi bir uzuvları koptuğunda, ey bir dertler olduğunda niçin gitmedi? Ancak bu kadar delili getirmeye çalışıyor sahabenin Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'le, Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'le e, onun duasıyla tevessül ettiklerini veya e, Allah Resulullah ve Vesselam'in mucizelerine delil olacak şeyleri burada uzakta olan ve ölmüş olan kimselerden medet istemeye, delil yapmaya çalışan, şafçının maalesef bu aldatması da insafsızca görülmektedir. İşte bakınız ben sizden isteyeyim. Ben sizden yardım isteyeyim. Meşru olan tevessül yoluyla ben sizden isteyeyim. Bana dua ediniz. Örnek veriyorum. Ya da benim salih bir kimseye gidip ya işte e, şu hastalığımın şifa bulması için bana dua et. Ya da borcumun e, bitmesi için ya da Haccede bilmem için ya da ya da ya da ya da. Ama benim buradan birilerine seslenip medet ummam ve benzeri şeyler yapmam Allahu ekber. Hele hele bu delillerle Resulullah Aleyhissalatu mucizelerine ve yine ashabla Resulullah Aleyhissalatu münasebetlerine delil olacak hususları öldükten sonra sanki ya da ölmüş kimselere delil mahiyetinde taşımak onlarla tevessülde bulunmaya, delil olmaya olarak taşımaya çalışmak nasıl bir aklın ürünüdür? Gerçekten anlayabilmiş değiliz. Sayfa 275'te diyor ki bu olayı aktardıktan sonra bu Ebû Hureyre'nin olayını Ebu Hureyre radıyallahu olayını aktardıktan sonra ey Ebu Hureyre duyduğu hadisleri unutmak istemiyor. Nebi aleyhissalatü vesselam'e e, halini söylüyor. Allah aleyhissalatü vesselam ona diyor ki ne, ridanı çıkar yere ser. Böyle Havadan bir şey avuçlar gibi yap, havadan bir şey avuçlar gibi yap, vidasını ee, tekrar, bundan sonra vidanı tekrar giy diye emrettikten sonra Ebu Hureyra Allah unutmuyor. Bu rastardıktan sonra diyor ki, diyor ki sayfa 275'te dikkat edilirse Ebu Hureyre hiçbir şeyi unutmamak için Peygamberimize müracaat etmiştir bunlar o şafçının sözleri dikkat ediniz diyor ki sayfa 275'te dikkat edilirse Ebu Hüreyre hiçbir şeyi unutmamak için peygamberimize müracaat etmiştir bu Allah'tan başka hiç kimsenin veremeyeceği bir şey değil midir yani bize soru soruyor yani diyor ki dikkat edin diyor Ebu Hüreyre Ebu Hüreyre hiçbir şeyi unutmamak için Resulullah'ın yanına gitmiştir aleyhissalatü vesselam dolayısıyla hiçbir şeyi unutmamanı sağlayacak olan kişi Allah'tır bu sadece Allah'ın yapabileceği bir şeydir subhanehu ve teala ve devamla diyor ki peygamberimiz onu şirkle itham etmemiştir yani ne demeye getiriyor hoşafçı dikkat ediniz Ebu Hureyre geldi dedi ki ben hiçbir şeyi unutmak istemiyorum. Hoşafçı da diyor ki ne? Ya diyor bu Allah'ın yapabileceği bir şeydir. Buna bir insan ne yapabilir ki? Yani bunu demeye getiriyor. Ancak diyor Rasulullah Aleyhisselam onu şirkle itham etmedi. Yani demedi. Ya bu Hureyre bu senin söylediğin şirktir. Benden böyle bir şey istenmez dememiştir. E getiriyor kitabının 275. sayfasında La havle ve la kuvvete illa billah. La havle la kuvvete illa billah. La havle la illa billah. Bir kere Ebu Hüreyre'nin bana hiçbir şeyi unutturma ya Resulullah diye bir talebi olmamıştır ki. Dikkat ediniz. Bana Hiçbir şeyi unutturmaya Rasulullah aleyhisse Vesselam dememiştir ki bu hüyle yaptığı şey unutkanlığından dolayı şikayetçi olmaktır. Nebi aleyhiset ve mucizesi üzerine de Allah'ın izniyle unutkanlık ortadan kalkmıştır. Nebi aleyhisse ve mucizesi üzerine de Allah'ın izniyle unutkanlık ortadan kalkmıştır. Aynı şekilde gözü çıkan, kolu kopan ve unutkanlık şikayeti olan birisi, salih olduğunu düşündüğü bir zata gidip şifa bulmak için ondan dua isteyebileceği gibi Allah'ın Kevli sebeplerine başvurup uzman doktorlara giderek tedavi olmayı da isteyebilir. Bu üç suretten Hiçbirini de, hiç kimse şirkle itham edemez. Yani bir kimse, salih bir kimseden dua isteyebilir, dua isteyebilir veyahut Allah subhane ve teala'nın kevni sebeplerine başvurup herhangi bir doktora ve uzman doktorlara giderek tedavi olmayı isteyebilir bu üç suretten hiçbirinde, hiçbirini de hiç kimse şirkle itham etmez. Hoşapçı bunlar yerine Nebi Aleyhisselatü Vesselam vefat ettikten sonra gözü çıkan kolu kopan veya başka bir şikayetle sıkıntısı olan bir sahabenin kabre gelerek veya uzaktan bu sıkıntılarla çözüm bulmak için Nebi Aleyhisselatü Vesselam'e başvurduğuna dair bir rivayet Getirseydi ya. Yani hani diyor ya e, unutkanlığı gidermesini istemiş, e, istemiştir. Nebi Aleyhisselat Vesselam'den aslında diyor bu Allah'ın Allah'ın diyor yapabileceği bir şeydir. Ama diyor Nebi Aleyhisselat Vesselam onu şirk ve idham etmedi. O zaman biz hoşafçıya diyoruz. Eğer kendisi bir yeri ağrıdığında doktora gidiyorsa. Eğer bizim anlayışımız buysa veya öyle bir mantıkla bakıyorsa onu şirkle itham etmemiz gerekir. Beyninde bir rahatsızlık varsa, beyin doktoruna gittiği zaman biz diyeceğiz ki sen niye bu doktora gidiyorsun? Sen niye bu doktora gidiyorsun? Çünkü senin beynini ancak Allah iyileştirir. Şifa Allah'tandır, Allah verir. Sen niçin ona gittin? Ya da niçin bu ilacı içiyorsun? Ya da sen niçin kalp doktoruna gittin? Ya da niçin işte efendim aya, ayağın için doktora gittin dememiz gerekiyor. La ve la kuvvete illa billah. Gerçekten burada Hoşapçı bu kadar e, laf kalabalığı yapacağına, böyle bir gayret içerisine gireceğine şunu yapsaydı. Bize bu kadar unutkanlığında dahi Nebi Aleyhissaleme giden sahabeyi örnek veren, bu kadar sahabeden Nebi Aleyhisselatü Vesselam mefaat ettikten sonra ondan aynı şekilde kabrine gidip veyahut kabrine gitmeyip uzaktan bile olsa Resul Aleyhisselatü Vesselam'dan şifa istediklerini veyahut mal mülk istediklerini, evlat istediklerini, yağmur istediklerine dair bize delil getirseydi daha iyi bir iş yapmış olurdu. Evet, ee, akıllara durgun verecek tarzda ifadeler e, tabii biz burada e, dersi noktalayacağız inşallah birazdan derse kaldığımız yerden devam edeceğiz 10 dakikalık e, bir dinlenme molası ben e, istiyorum ve hâdî vallâhu âlem ve sallallahu âle nebîne Muhammed ve âle ali Muhammed